Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Eczma'in Evvela Geçen hafta içinde İzmir'in Faruz kaldığı Zelzele dolayısıyla Bütün felaket zedelerin acılarını paylaşır. Mümin kardeşlerimize Allah'tan rahmetler niyaz eder. Geri kalan dost, seven ve akrabalarına da Cenab-ı Allah'tan sabır, vecir ve metanet. Malumuz Kur'an-ı Kerim'in 40. Suresi Mümin suresindeydik. Bir de hatırlarda olacağı üzere Mü'minun suresi vardır. O da 23. sure. Biraz sonra belki bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta bu sureye mümin adını veren Firavun kavminden iman eden o şahsiyetin duruşu ile alakalı buyrukları da göreceğiz. Nasip olursa. Geçen dersimizde Cenab-ı Allah'ın arşın sahibi olduğu, dereceleri onun yükselttiği, Ruhu kulları arasından Allah'ın huzuruna çıkıp ona kavuşma günü veya amellerle karşılaşma günü ile uyarmak yani o günün dehşetini hatırlatıp uyarmak ilediği kimseye bu ruhu yani vahyi indireceğini indirdiğini belirtmek. O günde insanlar bir şeyin arkasında gizlenemeyecekler. Kendileri de, yapıp ettikleri de açıkça ortada olacak. Onlardan hiçbir şey gizli saklı kalmayacak. Ve Cenab-ı Allah, dünyada da çok açık, net ve belirgin olmakla birlikte, inkar edenlerin ve idrak edip anlamayanların mevcudiyeti dolayısıyla, Allah'ın mutlak malikiyeti ve egemenliği reddedilir ve kabul edilmezken bir çoğunluk tarafından, bir kısım insanlar tarafından ahirette müminiyle, kafiriyle bunu reddedip kabul etmeye imkan olmayacağına dair müthiş bir manzara ile karışılaşacağımız belirtilir. Cenab-ı Allah Bugün mülk kimindir diye seslenecek, bir ve tek ve kahhar olan Allah'ındır diye kendisi. İşte o gün herkesin, her nefsin ne kazanmışsa ne elde etmişse onunla cezalandırılacağını ve o günde zulüm diye bir şey olmayacağını, bununla birlikte Allahü Teala'nın hesabı pek hızlı ve çabucak göreceğini diyor Bundan sonra Cenab-ı Allah Resulüne hitap ederek bugünü hatırlatıp müminleri uyarıp korkutmasını temb Bugünkü dersimiz bize oradan veriyor. Surenin 18. ayeti kerimesi. Seyyidübillah ve enzirhum Yevmel azife Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününün muhtelif isimleri vardır. Bu isimlerden birisini de şimdi bu ayet-i kerimede görüyoruz. Azife yaklaşan demek. Onları yaklaşan gün ile uyarıp korkut. Onlara bu günü hatırlat ve bu günün dehşetiyle irkilerek kendilerine gelmelerini sağla. Veya bunun için onları uyar. Kendileri gelirler gelmezler. O onların tutumlarına, kısmetlerine bağlı. Bazılarına göre azife günü, kıyamet günü olmakla birlikte. Kişinin kıyameti kendi ölümüyle başladığı için ölümünde bu günü artık kaçınılmaz olarak ne yapacaktır? Ee, daha doğrusu dönüşü olmamak üzere, telafisi mümkün olmayacak bir vaktin başlangıcı olarak artık geriye dönüş hiçbir şekilde olmayacak. Tövbe yani özü olmayacak. O ölüm esnasında da bu tefsirlerden birisi, bir diğerini dediğim gibi ya ölüm ile alakalıdır veya ahirette de o kıyamet gününde yaklaşan gün olan kıyamet gününde de şimdi söyleyeceğimiz her bir insanın yaşayacağı sahne veya vaka hakik edecek. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ تَعْظُمِينَ O vakit yani o günde, ister ölümün geldiği gün, ister mahşer gününde kıyamette. Kalpler gelip gırtlaklara dayanacak. Ve bundan dolayı insanlar pişmanlıklarını göstermemeye sayıret edilir. Kezama. Geviş getiren hayvanın getirdiği gevişi yutması anlamıdır. İşte kıyamet gününe ulaşılacağı zaman kalpler korkudan, dehşetten, gırtlaklara gelip dayanacak. ırtlaklar tıkanacağı gibi kalpler bir türlü yerlerine de inen. Kalpler yerlerinden fırlayacak, gelip gırtlağa artık bunu belki tabipler böyle bir vakayla karşılaşmış olanlar daha iyi izah ederler. Fakat kalbinizin yerinden ayrılması demek belki hayat damarlarınızın kopması gelip gırtlağınıza dayanması belki yutkunamamanız demek. Nefes alamamamız Yani kısacası öyle dehşetli bir hal olacak. Kalpler bu vaziyetteyken insanlar da pişmanlıklarını içlerine akıtacaklar. Kimseye güya göstermemek. Halbuki herkes bu manada aynı sebebi. Üstelik mâ lizzalimîne min hamîmin velâ şefî'en Zalimlerin ne bir can dostu ne de tefaat etmek istediği halde tefaati kabul edilerek kendisine itaat edilecek bir Cefaatçileri oldu. Zulüm Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla küfrü, inkar ve şirk anlamında kullanılır. Genel olarak her bir haksızlık yani adaletin zıttı olmakla birlikte, her bir haksızlığa zulüm denilmekle, adaletin zıttı olmakla birlikte, Küfür <gülüyor> de zulmün en büyüğüdür. Daha önce görmüştük, hatırlayanlar vardır veya bilirsiniz. İnneş şirke le zulmün azim buyurun. Şüphesiz şirk pek büyük bir zulümdür. İşte o zalimler yani Burada zalimler kafirlerle eş anlamlıdır. O kafirlerin ne yakın bir dostu olacak ne de efaati kabul edilir, kendisine itaat edilir bir. Günahlarıyla, inkarlarıyla, balleriyle ve akabinde azaplarıyla baş başa bırakılır. İşte bu kalplerin gelip gırtlaklarına hançerlere dayanması dünyada da ölüm halinde mevzu bahis olacak. ikisi için yani hem dünya hem ahiret için dünyada kişinin kıyameti yani küçük kıyamet için kıyamet gününde de büyük kıyamet için bu halin takık edeceğini anlamak ve kabul etmenin önünde bir engel yoktur. Bugünün ne kadar dehşetli olduğu bu kadar özlü ifadelerle tasvir edildikten sonra Cenab-ı Allah tekrar ifade bizi ahiretten dünyaya getiriyor. İşte böyle olan ahirete hazırlanmak için kendi davranışlarınıza, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Diyor. Bu dikkatin başlangıç noktası neresi? Buyurun 19. ayet-i kerime bize amellerimizi nereden, hangi noktadan dikkate alacağımız, üzerlerinde duracağımız, değerlendireceğimiz, yanlışı varsa vazgeçip tövbe edeceğimiz nokta nerede başlıyor? Nereden itibaren biz amellerimizi ıslah etmeye başlayalım? Elimizde işlediğimiz haramlardan mı? Dilimizden mi? Kalbimizden mi? Nereden? Gözlerimizden mi? Islah noktası, düzelme noktası Cenab-ı Allah burada böyle gösteriyor. Bakın, estağilu billah. Ya'lemu kâinetel e'yün ve mâ Gözlerin bir dahi olsun, bir defa olsun haince bakışını da bilir. Kalplerin neler gizlediklerini bilir. İbn Abbas bunu radıyallahu anh, an, ki Kur'an'ın tercümanıdır çok müstesna bir örnekle anlatıyor. Diyor ki ki bu bir örneklendirmedir. Kainetül <gülüyor> Ayun yani gözün hain bakışı arkadaşlarıyla bulunan bir kimsenin önlerinden ha bir kadın geçer. Kendisi arkadaşlarına fark ettirmeden, çaktırmadan ona Bakar. Onlar onun baktığını görecek olurlarsa hemen yüzünü öbür tarafa çevirir. Oysa kalbinden kim bilir bir de neler geçirir. Gözlerin hain bakışı budur diyor. Bunun ötesi var mı? Ve Allah bunu biliyor. Bunu bilen Allah'tan biz kıyamet gününde ne saklayabileceğiz? Neyimizi saklayabileceğiz? O halde işe iç dünyamızdan kalbimizi ıslah ederek dış dünyamızdan gözlerimizin bakış maksatlarını düzelterek başlayacağız. Başlangıç altası bu. Eğer ileride kendimizi görüyorsak fakat arkaya dönüp baktığımız zaman Geride bıraktığımız mesafede eksiğimiz, gediğimiz varsa dönüp onları da asla hiddet yolumuza öyle devam. O halde kişinin kalbi ile gözü, başkasının farkına varmadan yapacağı davranışları bile, haince akışları bile Cenab-ı Allah bildiğine göre o zaman kalbimiz ile gözümüz arasında her zaman için bir mutabakat var. Kalbin niyeti neyse göze öyle yansır, ele öyle yansır, kulağa öyle yansır, davranışlarımıza öyle yansır. Ama insan oğlu da enteresandır. Günahı işler fakat nedense günahının da işle günah işlediğini de kimsenin bilmesini istemez. Ama Allah biliyor. İnsanların bilip de ifade edemediği senin o aşağılık hallerini bilmelerinden çekindiğine göre kıyamet gününde de hiçbirimizin hiçbir şeyi gizli saklı kalmayacağına göre rezil olmamak için dünyada Allah'ın bizi görmek istediği hal ve hareketlerde savunmuş tutum ve duruşlarda olmamız. Niçin? Allah gözlerin hain bakışını da, kalplerin göğüslerin neler sakladığını da bildiğine göre, sonunda ne olacak? Hüküm verilecek. Hain bakışımızdan başlayarak, kalplerimizin gizlediklerinden başlayarak. Allah yakdi bil hak. Allah hakkıyla hükmeder. Kalbimizden geçirip de haince bakış dahil ve oradan başlayarak ve daha ileriye davranışa yansımayan kalbimizdeki vesveselerden veya e, fiilen işlenmesi caiz olmayan düşünceleri hatırımızdan geçirmekten dolayı mesul olmayacağımızı belirtiyor Resulullah Aleyhisselam. Fakat me'lem ya'lem diyor, diyor. O içinden geçirdiğini amelen ortaya koymadığı sürece işte bu amelin asgari seviyesini de az önce İbn Abbas'ın örneklendirdiği şekilde görüyoruz. Kalbimizden geçirdiklerimiz o vaziyette bile olsa uygulama alanı bulmasa Allah'ın izniyle kalbimizde geçen niyetler Allah'ın istediği türden olmasa bile veya amele döküldüğü zaman Allah'ın razı olmayacağı işlerin zeminini teşkil edecek olsalar bile cenab Allah sırf kalbimizde kaldığı Eyleme dönüşmediği, geleğini fiilen yerine getirmediğimiz için bundan dolayı sorumlu yok diyeceğiz. Allah bizleri kalbimizdeki kötü vesveselerden başlayarak bütün hal ve hareketlerimizle muhafaza etmesini niyaz İşte bu halde olanlar hakkında Allah hak ile hükmünü verdi davranışınız ne şekilde bir hükmü gerektiriyorsa ne şekilde hüküm giymemizi mahkum olmamızı gerektiriyorsa o şekilde hakka uygun bir şekilde hüküm verecektim. Velzîne yed'ûne min dûnihi lâ yaqdûne o müşriklerin Allah'tan başka dua ettikleri yani ibadet ettikleri varlıklar Hüküm namına hiçbir şey veremez. Onlar hüküm veremezler. Hükümleri yoktur. Çünkü hüküm sadece Allah'ındır. Emretmek yalnız Allah'a ait. İnsanların dünyada emrediyor görülmeleri iki türlüdür. Ya Allah'ın emrine itaat ederek Allah'ın dininin gereklerinin yerine getirilmesi için emir verirler. Bu Allah'ın emrini gereğini yerine getirmektir bir vaada. Bundan dolayı insanlar sevap alır. Ya da Allah'ın emrine aykırı olarak emir verirler. Bu şekilde emir vermelerinin ve uygulanması halinde de uygulayanların da vebali o batıl emri verenlerin sırtına yüklenir. Çünkü hepinizin bildiği malum bir hadis-i şerif var. Kim güzel bir yol açarsa, güzel bir iş başlatırsa onun mükafatı ona verileceği gibi ondan sonra gelip onunla amel edenlerin mükafatı kadar da ona verilecektir. Ve hiçbirisinin mükafatından bir şey eksilmeyecek. Tam aksi kötülüğü ihdas edenler, kötü çuğur açanlar, kötü yol yordam gösterenler için de böyledir. O halde Allah'tan başkalarına dua ve ibadet edenler aranlar Allah'tan başka. Ha, onların verebilecek bir hükümleri olmayacaktır. Çünkü onlar yaptıklarının hükmünü giyeceklerdir. Onlara bu dünyada öyle bazen her zaman görüyoruz. Arkadaş, sen benim Eşimden gel. Hiç merak etme ben seni kurtarırım. Veya senin günahın benim sırtımda olsun. Boynuma olsun. Bak öyle bir şey. Hiç kimse kimsenin ne günahıma yüklenir ne hak etmediği hadi kimsenin sevabını alabilir. Herkesin vebali kendisinin. Ha, dediğim gibi az önceki hadis-i şerifin gereği ben bir iyilik yaptım. Başkaları da geldi benim bu iyiliğimi devam ettirdi. Ya ben öyle bir iyilik yaptım ki başkaları da ona dayanarak başka iyilikler yapıyor. Bunun sevabı bana da yazılır, onlara da yazılır ve hiç bir şey eksilmez. Kötülükte de bu aynen böyledir. Bu öyle değil. Burada kastedilen o değil. Kastedilen kafirlerin, mabutlarının hüküm namına bir şey veremeyecekler. Dünyada da veremezler. Ahirette de ver. Dünyada veriyor görünmeleri imtihanın bir neticesi. Çünkü Cenab-ı Allah hanginizin ameli daha iyi olacak diye hayatı ve ölümü yaratan. Bu hayat böyle. Bu hayatta Allah'ın razı olmadığı işleri yapabilme iradesi biz insanlara verilmiştir. Onun razı olacağı işleri de yapabilmek ve imkanı vardır. ve tercihte serbest bırakılır. Niçin? Çünkü her ikisinin de akıbeti onun tarafından beyan edilmiş bulunmaktadır. İnne Allahe huves basir <Sessizlik> Allah her şeyi işiten ve görendir. Ona göre hüküm verecektir. Ona göre herkesin amelinin karşılığını verdi Cenab-ı Allah bizleri ifade erindeyse ahiretten kıyametten aldı. Günlük her zaman için bizim yaşayabileceğimiz hallere getirdi. Şimdi de ibret alalım diye bizi ifade erindeyse tarihin derinliklerine taşıyor. Gör ki Elem yesiru fi'l ard? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? De, şeyeluru keyfe kana akibetu'llezina kanu min qablih. Kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görmeleri için Gezip dolaşma. Gezip dolaşmaktan maksat bu ayet kelimesi de benzeri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i de dile getiriyor. Batınlar bu ayetle veya gezmeyi sevenler, tarihi kurcalamayı, arkeolojik kalıntıları, tarihi kalıntıları gezip görünmek isteyenler eğer kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görmek için bu işleri yapmıyorlarsa yaptıkları iş eksik. Yani bundan bir fayda elde edemez Yeryüzünde gezip dolaşmak Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikamette olması şartıyla emredilmiş bir husustur. Burada buyurulduğu gibi soru tarzında emirdir. Yani geçmişlerin durumlarının akıbetleri nasıl olduğunu görmek için gezin diyor. Emir varsa hukuk usulüne göre emrin asgari mertebesi nedir? Müstehaplıktır göre farz da olabilir. Ama bizim geçmişlerin hallerini görüp ibret almak kendimize daha da çeki düzen vermek için onların durumlarını tetkik edip incelememiz bizim için dediğim gibi bir teşvik edilmiş iştir. O halde Müslüman Vay be. Öncekiler neymiş be. Neler neler yapmışlar. Ya bizim ecdadımız neler neler yapmış falan. Gezi ve tarih bunun için değil. O eserleri bırakanların akıbetlerini düşünüp ondan gerekli ibretleri çıkarmak için. Bu budur. Yoksa ya, Herkesin bir şeyle mutlaka geçmişten kendisiyle övüneceği, iftihar edeceği bir şeyler bulabilir. Onlarla övünmek için değil, onlardan ibret almak için. Kur'an'ı dikkatle okuduğumuz vakit her bir şey için bir bakış açısı, bir anlayış getirdiğini ve her şeyi olması gerektiği gibi yerine oturttuğunu görür. Burada da bize yeryüzünde gezip dolaşmanın maksadının ne olması gerektiği izah. Gezmezsin icabında belgeselini seyredersin, filmini seyredersin. Bir anlatımını seyredersin, bir yerde okursun. Aynı kapıya çıkar. Daha doğrusu senden istenen yine aynıdır. Geçmişteki halden yani kıssadan hisse almadan. Mesela Kur'an-ı Kerim'in kıssı anlatmasının sebebi de bu ayet-i kerimede zaten özetlenmiş oluyor. Kânû eşedde minhum kuvveten ve athâran fil ard. Bu öncekiler şu Kur'an'ın şimdiki muhataplarına göre daha güçlü idiler ve yeryüzünde bıraktıkları etkileri ve izleri itibariyle de daha çok, daha fazla iddiler, daha çetin iddiler. Buna rağmen ne oldu? İman etmedikleri için ve ekhazahumullahu biznubihim Günahları sebebiyle Cenab-ı Allah onları yakaladı. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَاقُ Her ne kadar biz burada tecvid kurallarına göre izhar gibi okuyorsak da normalde burada vardır غَمْ e göre. yani <بِوَّاق> diye okunacak. O ayrı bir vaiz. Fakat işte biz burada vurgu için ne yapıyoruz? Bu şekilde okumamız sakın tecvid hatası olarak veya Tecvid böyleymiş falan denilmez. O ayrı. Allah onları günahları sebebiyle aladı. Yani Allah haşa gereksiz yere, yani, hak etmedikleri halde onları azapla yakalamış olmaz. Yakalamış değildir. Kimi helak ettiyse bir o helaki hak ettirilen bir takım ameller sebebiyle helak. Nuh kavminden tutup efendim, gelen semavi azapla helakin devam ettiği Musa aleyhisselama kadar ve ondan sonra da çeşitli vesilelerle gelen azap ve intikamlara kadar ibret alınması gereken hallere varıncaya kadar. Bunlardan ibret alın. Allah onları günahlarıyla yakaladı ve mekân elahum min Allahı min ve onların kendileri onları Allah'a karşı Allah'ın onları azap ile hakalamaya karşı koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Peki niçin bunlar? Zalik'e bi anhum kana taatim rusulun bil beyinat fal kafaroo fakadhumullah. Bunun sebebi şudur. Rasuller Onlara apaçık delillerle geliyordu. Ama onlar inkar ettiler. Allah da onları yakaladı. Azab ile yakaladı. E bize ya 1400 yıldır Resul gelmedi. Sonra Resul geldi ya. Külamete kadar onun risaleti baki. Dolayısıyla bu Resulün getirdiği delillere ki baki ve kalıcı en büyük mucizesi ve kalmış ve anlatılan mucizelerden başka ama hala devam eden ve kıyamete kadar devam edecek olan Rabbani mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Onun mucizesi hala onun getirdiklerinin hak ve doğru olduğunun tanıklığını yapmak. Resulleri onlara apaçık delillerle geldiği halde onlar inkar ettiler. Allah da onları yakaladı. Niçin? Çünkü o innehu قَو۪يُّنْ شَد۪يدُ لِقَو۪ Hem kavidir, pek güçlüdür. Hem de cezalandırması pek yetin olandır. Böyle bir kıssalara bir giriş yapılıyor adeta bu suredeki bu şekilde bir girişten sonra yani yeryüzünde niçin dolaşmıyorlar ibret almıyorlar dedikten sonra pek çok ibretin bulunduğu birçok ibretler hisseler çıkarmamız gereken ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ve çehleriyle çeşitli surelerde birçok defa tekrar edilen Musa aleyhisselam'ın kıssasının ve birisiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Kayd Musa bi mubin. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile, belge ile gönderdik. Kime? Firavuna ila firavun ve hâmâna ve kâhûn Firavuna hâmâna ve kârûnâ Firavun ilahlık iddiasında bulunan ve Musa aleyhisselamın Risaletinin ve davetinin çağrısının birinci derecede muhatabı olan kişidir. Çünkü ilahlık rububiyet iddiasında bulunan Mısır'ın Firavun'u. haman, onun akıl hocası, yol göstericisi, en büyük yardımcısı, veziri. Harun da ifade yerindeyse Firavun sistemini servetiyle, parasıyla ayakta tutan Firavun'un efendim, en büyük payandalarının başında gelen bir payandalar. Demek ki Musa aleyhisselam kıssalarında birçok yerde sadece Musa aleyhisselam ile Firavun muhatap e, görülüyorken Musa'ya, Musa Aleyhisselam bir firavunu davet etti diye düşünmememiz lazım. Musa Aleyhisselam'ın davetinin iki önemli özelliği veya hedefi veya alanı var. Birinci alan, firavun ve onun şahsında egemen kavim olan hıptileri risale kabul etmeye davet etmek ki onlardan da edenler bu. İkincisi yani Musa'nın Yahudilerin şimdi yaptıkları gibi aleyhissalatü vesselam he, yaptıkları gibi daveti davatısı, çağrısı öyle şey değil. Kavmi bir dava değil. Bir kavmiyet davası değil. Allah bilir ya kıyamet gününde Yahudiliğin tahrif edilmesinden bu yana Yahudiyiz deyip Yahudiliği tarif etmiş olanlardan ilk davacı olacak kişi insanlar arasında Musa Aleyhisselam'dı. Çünkü en büyük zararı ona ve onun davetine veriyor. Davetiyle alakası yok. Musa Aleyhisselam kavmiyetçilik yapsaydı ona sadece bırak İsrail oğullarını sen bana ver alıp gideyim sen ne yaparsan yap Öyle değil. Bakın Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik diyor. Dolayısıyla sistemin tamamını muhatap alamışlar. Bu üç kişi Firavun sisteminin aynı zamanda üç tane saç ayalıdır. Nasıl ki piramitlerin her bir yüzü bir üçgendir ve her bir köşede üç tane köşesi var. İşte o üçgenin veya sacın üç tane ayağı, Yavni sistemin üç tane sac ayağı, biri Firavun, biri Haman ve diğeri Karundur. Üçgenin tepesinde Firavun, öbür zemine basan, o Firavunu ayakta tutan iki tane ayağı da Haman ve Karundur. Musa aleyhisselam o sistemi sarsmak, onu beşerin ilahlık iddia ettiği ve dolayısıyla ilahlığını kabul edenlerin ifade yerlerinde ise ensesinde boza pişirdiği, mahvettiği, perişan ettiği, köleleştirdiği, esir ettiği o insanları tekrar Allah'a kul ederek Özgürlüklerine kavuşturmak davası. Musa aleyhisselam ayetlerle yani mucizelerle gelmişti. Bu ayet ve mucizeleri görüp de karşılarında duramayınca ne dediler? فَقَالُوا سَاحِرُونَ كَذَّابُ Bu bir sihirbaz, yalancı bir sihirbazdır. Eğer o yalan söylüyorsa sizin yalancılığınız daha büyük. Sizin yalancılığınızla sihirbazlarınız da çok. Yalanlarınızla ve sihirbazlarınızla onu alt edebilmeniz gerekiyor. Ama karşı koyamıyorlar. Geriye ifade yerindeyse tamurakmaktan başka bir şey yapamıyorlar. Çünkü apaçık sultan delil ve seven ayetler Allah'ın ayetleri mucizeleri karşısında acayip bir şekilde kalmıyor. Alam ma'ceahum bil min Onlara nezdimizden yani bizim kendisine göndermiş olduğumuz hakkı onlara götürünce sefer baskıya ve zulme başladı. Onunuzu musaya değil musanın kavmine. De yani kavmini de kapsayacak kadar zulüm alanlarını geniş. Haluk <gülüyor> Onunla birlikte iman edenlerin evlatlarını, oğullarını öldürün. ise <gülüyor> Ve onların kadınlarını da hayattan. Aynı ceza Firavun tarafından daha önce Musa Aleyhisselam'ın doğacağı yıllarda da uygulanıyor. Demek ki Firavun kendi sistemi için bir ileri tarafından veya bir kavim tarafından kendi tespitiyle diyoruz. Bir kavmin kendi sistemi için veya bir topluluğun kendi sistemi için tehlike teşkil ettiğini gördüğü zaman onların evlatlarını, erkek çocuklarını öldürtmeyi hemen devreye sokuyor. Yani bir defa olmamış bu cezalandırma. Bunun firavun sistemini tehlikede gördükçe devreye soktuğu bir cezalandırmadır. Allah tarafından gelen hak ile Musa aleyhisselam onlara gelince oğullarını onunla iman edenlerin oğullarını öldürün kızlarını hayatta bırak. Onların planı bu. Ya Allah'ın bu plana karşı hükmüne ve makidul kafirin illa Kafirlerin hile ve tuzakları ancak bir kayboluş, yok oluş doğru yoldan çıkış bir sapıklıktır Firavun'un etrafındakiler onu Musa Rabbiyle bizi korkutuyor seni de korkutuyor deyince ve kâle Firavun zerûni ektül Musa vel yed'u Beni bırakın da Musa'yı öldüreyim. İsterse gitsin Rabbini de çağırsın. Niçin? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın davetinin temelinde Firavun'un ulûhiyet davasının batıl olduğunu ifade etmek ve hak uluhiyetin Allah'a ait olduğunu ortaya koymak. Ama Firavun da ben sizin ilahınızım diyordu. Ben sizin Rabbinizim diyordu. Hem rububiyet hem ilahiyat, uluğiyet iddiasında bulunuyor. Bakın ben Musa'yı öldüreyim istiyorsa Rabbini çağırsın. Ben ona meydan okuyorum. Niçin? Çünkü diyor inni اَخَافُ اَيُّبَدِّ لَد۪ينَكُمْ اَوْ اَيُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَاسِ ben sizin onun sizin dininizi değiştireceğinden veya yüzünde fesat çıkartacağından günümüz ne de, de böyledir batıl sistemler hak tarafından hakkın kendilerini tehdit ettiğini gördükleri veya hissettikleri zaman derhal her türlü imkanlarıyla ellerinden geleni yaparlar. Bir baskı ve zulüm uygularlar. İki yalan propagandalar uydururlar. Bir de günümüzde İslamla savaşan kafir ve inkarcı güçlerin İslam adına yaptıkları ve İslam'ı bütün kendilerine göre olabildiğince çirkin gösterecek şekilde imal edip piyasaya sürdükleri terör örgütleri veya bireysel terör. Makrun İslam'a kara çaldı fakat bir türlü karşılık görmedi. Yaptığı bu sefer Niste Güya Müslümanlar kilisede haber ama söyleyeyim bombardıman yaptılar. Bomba patlattılar. Birkaç kişinin ölümüne sebep oldu. Daha önce yine Harakatür krizi zamanında hem Doşeyde de, de Güya terör işleyenler polisler yakalıyor ve ondan sonra öldü diyorlar intihar etti diyorum. Hayboldu diyorum. Niçin? Siz yakalamışsınız. Siz mi öldürdünüz? Onlar mı öldürdüler kendilerini? Öldürdüyseler nerededirler? kendileri öldürdüyseler. Ve buna benzer bir yan, tabii bu ifade ise siyasi ve polisiye bir meseledir. Üzerinde ayrı açıdan durulacak bir hal istedir. Fakat şunu bilelim ki evvela Allah'ın razı olmadığı, İslam'ın kabul etmediği bir yöntemle bu din müdafaa edilmez. Bunu herkes kalbine, kalbine hayatına hiç unutmamacasını mutlaka işlemek ve nakşet. İslam'ın en büyük gücü, Müslüman'ın İslam'ı en güzel şekliyle yaşamak, ondan sonra en güzel yol hangisiyse onunla İslam'a davet ederiz. Davetimizi yapacağız. Bundan vazgeçmeyin. Fakat birilerinin iftiraları karşısında da susmayacağız. Sana iftira ediyorsa sen de o iftiranın sebepleri üzerinde dur ve onu çürüt. Edecekler tabii. Musa Aleyhisselam'la iftira ettiler. Buyurun. Resul Aişe selamı getiraydı. İftiraya maruz kalmamış kavmi tarafından herhangi bir peygamber gösterilebilir mi? Yok. Bu demek ki sünnetullah'tır. Sen ne kadar peygamberin izinden gidiyorsan belki o oranda iftiraya maruz kalacaksın. Sen de bu da senin davanı daha köklü anlayıp anlatman, yaşayıp yaşatman için bir sebep olmalı. Bir ifade değerinde ise dinamik olarak senin hayatını etkilemesi gerekir. Peki Musa Aleyhisselam'ın bu Musa sizin dininizi değiştirecek. Evet. Niçin peki korku bunu söyleyecektim? Peki niçin İslam üzerine bu kadar hesap kitap yapılıyor? Çünkü İslam'ın güçlendiğini görüyorlar. İslam'ın gümbür gümbür gelmekte olduğunu. İyisi mi onu yolundan sal? Bu bir. İkincisi, derler ki efendim Müslümanlar yönetimi ele geçirmek istiyorlar. Bunu yapmak istiyorlar, bunu yapmak Müslümanların yönetimi ele geçirmek gibi bir meseleleri yok. Yönetimi ele geçirmek isteyenler dünya ehlidir. Müslümanların istedikleri Allah'ın dininin hayatta Egemen olmasıdır. Hayatta tatbik edilmedi. Eksiksiz ve fazlasız olarak. Yoksa hiçbir Müslüman, hele ben başa geçeyim, bu işi ben yapayım diye bir davası yok. Müslümanın davası Allah'ın dininin hakim olmadan. İşi olarak ben veya benim sınıfım, benim milletim, benim kavmim, benim ulusum gibi zenginler, proletaryalar gibi hükmetsin diye bir davası yok İslam. İslam'ın Müslümanlar hükmetsin diye bir davasıdır. Müslümanlar. Ya bizim davamız Allah'ın dininin hakim olması. Allah ifade elindeyse insanlar karşısında tarafsızdır. Yani Allah kullarının bir kısmını kayırmaz. Hepsine aynı hükümleri indirmiştir. Ve hepsinden aynı hükümlerin tatbikini istemiştir. Ve hepsi hakkında hükümleri aynıdır. Erkeği olsun, dişisi olsun, siyahı olsun, beyazı olsun. Bütün insanlardan Cenab-ı Allah'ın istediği itaat aynıdır. Yani şu devirde olanlar, şu kavimden olanlar, bilmem neden olanlar, şöyle olanlar, böyle olanlar. Yükümlülükleri ayrıdır, öbürlerinki ayrı, birinin ağır, öbürü hafif öyle bir şey yok. Müslümanın da davasında kişisellik yok. Kendi şahsı adına bir şey talip, bir şey talip olmaz. Çünkü bizim davamızın önderlerinin şaşmaz tebliğlerinde, şaşmaz ve ortak hususlardan birisi ben sizi Allah'a davet ediyorum. Davet ettiğim için de sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum demeler. Böylelikle ya bunlar işte otorite istiyor, bunlar başa gelmek istiyor. Bunlar işte devlet kaynaklarına hakim olmak istiyor. Şunu yapmak istiyor, bunu yapmak istiyor diyemezsin kimse. Müslümanın, İslam'ın, Müslümanların tek bir meseleleri var. Hepimizin anne baba dan aynı anne ve babadan insan olma, beşer olma itibarıyla eşit olduğumuz gibi aynı Rabb'in hükümleri ve şeriatin hükmü altında olmak. Ama Kafirler, iman etmeyenler, egemen sistemler, firavuni rejimler, Müslümanlar hakkında sürekli olarak aleyhlerine olacak şekilde türlü propagandalar da bulunur. Dininizi değiştirmek istiyorlar. Evet bu doğrudur bak. Elbette Musa aleyhisselam firavun dinini değiştirmek istiyor. Her Müslüman İslam'ın dışındaki her bir sistemi, rejimi İslam'la değiştirmek ister. Çünkü kendisi için de Müslüman olarak, Müslüman olmayanlar için de en ideal, en mükemmel, en adil, en doğru, en rahat, en huzur verecek olan sistem, olan biricik sistemin İslam olduğuna inanır. Başka, onun için başka bir davamız yoktur bizim. Bunun arkasından mal mülk sahibi olmak, öyle bir şey yok aleyhissalatü vefat ettiğinde bütün Arap Yarımadası'nı İslam'ın hakimiyeti altına almış. Yemen'den Bahreyn'e kadar Arap Yarımadası'nın bütün servetinden zekattır, ganimettir, şudur, budur. Medine'ye İslam dünyası yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın altına geliyor. Vefat ettiğinde Zırhı aile halkına bir miktar arpa unu alıp açlıklarını gidermek üzere o aldığı arpa unu karşısında zırhı rehin idi. Kim de bir Yahudi de. E. dünyalık gibi bir davası olsaydı Öyle bir vaziyette olmaz. Ebu Bekir iki yıllık halifelik yapıyor, vefat ediyor. Ağzı kapalı bir testi bırakıyor. Bunu benden sonra seçilecek olan halifeye verin diyor. Ömer radıyallahu anh seçildikten sonra vasiyeti üzerine ağzı kapalı testi getirir. tesliğinin ağzını açıyor. Önce bir hesap pusulası görüyor. Hesap pusulasında Hazreti Ebubekir, Bekir halifeliğe geldiği günden vefatından önceki birkaç gün öncesinde kadar diyelim almış olduğu maaşını sıralamış ve şu kadar ediyor. İşte bu testiye bu Aldığı maaşları geri koyup yağdı. Oysa radıyallahu an efendimiz halife seçilmeden önce ticaret yapan bir insan. Bu işi bilen birisiydi bütün Mekkeliler gibi. Hayatı ticaretle geçmişti. Fakat halife seçildiğinin ertesi günü Ömer radıyallahu anh ve Ebu Umbeyde i̇bn Cerrah başta olmak üzere Artık bu işi bırakacaksın dediler. Ticaretle uğraşırken Müslümanların işini kim görecek? Seni ticaretle uğraşarsın diye etmedik ki. Ticareti bırakacaksın. Şey dedi. E ben nasıl geçineceğim? Sana maaş dedim. işte bu maaşları hesap ediyor ve geliyor. Hazreti Ömer çaresiz ağlıyor. Senden sonra gelen adamı çok zor durumda bıraktın ya adam. Şimdi, olay bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, benim diyor, size, size ait olan bu malak karşı durumum ve bu maldaki hakkım yetimin vasisinin yetimin malındaki hakkı kadardır. Ayet-i kerime peki yetim vasisi için ne diyor? Zengin olan, varlıklı olan iffetle, iffetli davransın, ondan bir şey almasın. Zenginin e, yetimi koruyup kolladığı için, malını muhafaza ettiği için. Ama fakir ise dolayısıyla yetimle de uğraşmak için bir zaman, bir vakit, bir emek harcıyorsa o zaman "yel ye'kul bil ma'ruf" diyor. Ma'ruf ile. Örfe uygun olarak yesin. Açlığa gitmesin. Yani emeği ve zamanı ne kadar bir şey almasını gerektiriyorsa, yoksa bütün ihtiyaçlarını oradan karşılayacak. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İslam'da kamu hizmeti kamu hizmeti daha doğrusu bu gibi hizmetler, kamunun hayır hizmetleri diyelim. Ümmetin bu gibi kamu adına yapılan hayır hizmetleri, asilik, velilik vesaire, bunların ücretleri ihtiyaç olanlar için o da hak ettikleri kadar yoktur. Daha fazla yok. İhtiyaçları olduğu için o kadarını ihtiyaçları yoksa o kadarını dağlamazlar. Ecirlerini Allah verebilir. Dolayısıyla hiçbir zaman Müslümanlar İslam'ın hakim olmasını istedikleri zaman kendilerinin yok efendim yönetimi ele geçirmek istiyorlar. Yönetimin arkasından zengin olmak için bu işin peşindedirler gibi ve buna benzer. Herhangi bir takım ithamlara da meydan vermeyecek kadar temiz, nezih bir davet insanı olarak ortada olmaları. O zaman Firavun ve Firavun'un dağlar boyunca devam edecek ifade elindeyse örnekleri, tipleri, varisleri Musa'nın yolunun izleyicileri için bunlar yeryüzünde fesat çıkartmak istiyorlar diyemeyecekler deseler bile insaflı insanlar bunu kabul etmeyecek. Ve kâle Musa inni rabbi ve rabbikum min kulli mutakabbirin la Musa da dedi ki ben mutekabbir büyüklük taslayan ve hesap verileceği güne hesabın herkesin hesabını vereceği güne iman etmeyen herkesten benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Ona karşı beni himaye edecek olan odur. Ben onun himayesine sığınırım. Dolayısıyla aziz kardeşlerim buradan Allahu alem İslam adına ortada olanların İslam adına iş görenlerin herhangi bir yere sırtlarını dayamamaları gerektiği neticesi. Biz Rabbimize sığınmadık. Rabbimize tevekkül ediyor. Yardımlımız, desteğimiz ondandır. O kadar. Haydi efendim ben söyleyemem işte filan devlet, filan güç, filan kuvvet sizi ekonomik olarak, efendim lojistik olarak vesaireyle destekleyecekler. Yok arkadaş. Ben İslam davasının insanı olarak kendimin ve benim gibi Müslümanların imkanları ile çalışırım. O imkanlarla ayakta dururum. Biz Allah'a güveniriz. Çünkü kimseden bir şey beklemiyoruz. Allah'ın dinine davet etmenin mukabilinde karşılığında da kimseden beklediğimiz bir menfaatimiz İşte her bir mütekebbirden benim de Rabbim sizin de Rabbinize sığınırım. O mütekebbirler ki ahiret gününe de iman etmezler. İman etseler zaten tekebbürden vazgeçir bir Hakk'a karşı boyun eğmeyen, Hakk'a karşı büyüklenen, yani Hakk'a iman etmeyen kimsede. Efendimiz'e soruyorlar, Ya Resulallah tekebbür nedir? Hadisi kısa kesiyorum, vaktimiz durmak üzere. bir diyor, Hakk'ı kabul etmeyen ve insanlara tepeden bakan kimse işte Musa Aleyhisselam bu şekilde olan herkesten dolayısıyla hesap gününe iman etmeyen herkesten Allah'a sığındığını belirtti. O halde Musa Aleyhisselam gibi İslam davasının izleyicilerinde tekebbür şöyle dursun onun zerresi dahi olmasın. Niçin? Çünkü iman zaten tekebbüre bu gayırdır. İman eden bir kimse mutteker birin Allah'ın isminden o isimlerinden birisi olduğuna iman eder. El Aziz, El Cebbâr, El Değil mi? Alda Müslüman yapay tevazudan bahsetmiyorum. Gösteriş için yapılan tevazudan bahsetmiyorum. Azada böyle işte falan. Yok. Öyle değil. İnsanın ruhunda evvela tabiatında büyüklenmemek olacak. Kendisini bir yerlerden bir şeylerden şu sebep, bu sebepten dolayı yukarıda görmeyecek. Ne görecek ki? Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz ya? Hepimiz Allah'ın mahluku, Allah'ın yarattığı değil miyiz? Ve hepimiz ölmeyecek miyiz? Toprağın altına gömülüp toprağa dönmeyecek miyiz? Belki birileri gelecek o toprağa çiğneyecek. Belki bir hayvan gelecek o toprakta biten otu yiyecek, çiğneyecek üzerimizden. Neyin tekebbülünü yapıyoruz biz? Gücün yetiyorsa ölme diyor. Gayrı dediği gibi kısaca hatırıma gelmiş o farz edeyim diyor. Diyor ki sir il in gücün yetiyorsa diyor havada yürü Kulların çürümüş kemikleri üzerinde böbürlenerek değil diyor böbürlenerek böbürlenerek değil yarın sen de oraya gideceksin seni de çiğneyecekler. Neyin keburu İman ile tekebbür aynı kalpte bulunmaz. Çünkü mütekebbür sadece Allah. Onun için tekebbür yaptığınız zaman, büyüklendiğiniz zaman başkalarına zulme de başlar. Ben ondan büyüğüm dersiniz. Bugün dünyadaki zulmün sebebi, kaynağı budur işte. Beyaz adam kendisini daha büyük gördü. Sömürgeciliğe başladı. Ve hala devam ediyor. Sebep bu. Kaynağı ne? Tek ettir. Ben, ben daha üstünüm dedi. Niye daha üstün olacaksın? Beyazın esmerden veya siyahtan daha kıymetli bir renk olduğunu kim söylüyor? Kerameti kendinden menkul. Böyle şey olur mu? Ben şuan olmaz öyle bir şey. İnsanın yüceliği üstünlüğü onun aranacağı yer kala kala bir onun rengine veyahut da doğduğu yere bilmem neye vesaire mi kaldı yani? O insanın kendisinin hiç mi erdemi yok? Erdemin başlangıcı bu mu olur yani? İnsana bundan büyük hakaret olur mu? Yani tekebir aynı zamanda insanı alçaltmaktır, insanı küçük düşürmek. Onun için. Biz de Musa Aleyhisselam'ın Allah'a sığındığı ifadelerin aynısıyla sığınarak bugünkü dersimizi sona erdirelim. Estaizubillah ve kâle Musa Musa Aleyhisselam dedi ki İnni uztu bi rabbi ve rabbikum min kulli mütekebbirillâ yu'minu bi yevmil hisab." Evet. 27. ayet. Mü'min 27. ayet. Adeta bunu, bu duayı ağzımıza vir dedinmeliyiz. Ben ahiret gününe, hesap gününe daha doğrusu, ayet kelimedeki lafzıyla, hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden benim de sizin de Rabbinize sığınırım. Ya Rabbi bizi tekebbürden mütekebirlerden mütekebbirlerden koru imayene. Subhane Rabbiki Rabbil Exetihamme Es selamun aleyküm. Din. Elhamdülillah. Kim? Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hanımızdaki ders inşallah aldığımız yerden kabulle derse devam edersa devam edersa devam edersa. Bu. Bu ayrılık